Şeytan Rijim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahil Wahid al-Qahar. Ve Salat ve Selamü 'ala Nabin al-Muhtars. Ve 'ala Alehi ve Ashabhihi al-Athar. Ve 'ala Jami'l Anbiya ve al-Mursaleen al-Abrar. Hamd ediyorum. Yeni bir döneme ve yepyeni bir ders silsilesine. Bizleri eriştirdiği, kavuşturduğu için çok büyük bir nimet. İnşallah bu nimetin şükrünü eda edebilmek en başta bana, sonra da burada duyduğumuz hakikatleri hayatlarımıza taşıyarak hepimize şükrüne eda edebilmek kolaylaşır, nasip olur. Bu zor zaman ve zeminlerde benim için... Ayrıca da bir nimet, şurada sizin şu bakışlarınız, gözlerinizdeki heyecan, yüreklerinizdeki o güzelliğin yüzlerinize yansıması ve o yansımanın bana yansıması bu aciz kardeşinizin en büyük tesellisi. Yoksa biz öyle çok sağlam adamlar değiliz, çok çabuk devrilebiliriz. Cenab-ı Hak'ta bizi bildiği için sizi bize bu manada bir şifa vesilesi kılıyor. Onun için de ben ayrıca Rabbime yüz binlerce kez hamd ediyorum. Şu ana kadar bu hizmet yürüdüyse ve bu noktaya geldiyse bunun iki tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın inayeti, desteği, riayeti bu noktadaki bize ikramı bir diğeri de sizin teveccühünüz ve o teveccühünüzün fiili ve kavli anlamda yansımaları. Bu iki tane temel sebebin devamiyeti de bir şeye bağlı benim güzel kardeşlerim o da ihlasa. Eğer ben ihlasımı korursam siz ihlasınızı korursanız Biliyorsunuz ihlas şudur yapılan işi yüzde yüz Allah için yapmak başka bir şeyi karıştırmamak çok zor ama olması gereken bu. Eğer bunu yapabilirsek becerebilirsek inşallah devamiyeti adına Cenab-ı Hakk'ın inayetini kazanmış oluruz. Dua edelim birbirimize çok hem de dua edelim. Allah bizi bu istikametten ayırmasın. İhlaslarımızı ziyadeleştirsin. Bazı eksiklerimiz var hepimizin kuluz, kusurluyuz, beşeriz. Ne kadar istersek isteyelim bir türlü her şeyi yüzde yüz iyi yapamıyoruz. Namaz bile kıldıktan sonra istihbarımız onun için. O Rabiatul Adeviye isimli o meşhur kadının o İslam kadınının sözünü ben de kendi zihin dünyamda hep tekrar edir duruyorum. Siz de edin. Öyle bir haldeyiz ki istiğfarımız bile istiğfara muhtaç. İstiğfar yaparken bile aslında on tane kusur işliyoruz. Bu kadar bir acziyetin içerisinde yürüyoruz ama Mevla'nın rahmetine de inanıyoruz. O rahmeti kazanmak için gayret ediyoruz. O gayrette de birbirimize destek olma noktasında ne olur cimri olmayalım, ne olur gereken desteği ortaya koyalım da yarı yollarda kalmayalım, ne olur emaneti emanet sahibine tevdi edeceğimiz ana kadar emanette emin kılma ve emin olma mücadelesini verelim ve bu konudaki dayanışmamız sonuna kadar inşallah devam etmiş olsun. Ben yeni başladığımız Sireti Enbiya derslerinin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu kürsüden hak konuşulsun, hakikat konuşulsun, tevhidi mücadele konuşulsun, Rabbani yol konuşulsun, Rabbani menheç konuşulsun, sadece konuşulmakla da kalmasın. İnşallah konuşulanlar hepimizin en başta benim, sonra da sizlerin hayatlarına intikal etmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz hamdele salvele, bir İslam geleneğidir. Bir dersin, bir konuşmanın, bir sohbetin başında o derse, o sohbete istiaze ile başlanır, besmele ile başlanır. Arkasından Allah'a hamd, Resulüne salat, diğer Resullere selam gönderilerek söz, bidayeti, bir dua olsun diye böylece yerine getirilir. Bu sene konu, Sireti enbiya olunca ben de bir iki haftadır yeni bir şey oluşturayım dedim hamdele salvele onlarla derse başlayayım. Birkaç tane yazdım çizdim sonra dedim ki bu seneki ruh halimizde ümmet olarak şu anda içinde bulunduğumuz halde memleket olarak içinde bulunduğumuz durumda İki sene önce hadis derslerinde kullandığım ve biraz önce size ikrar ettiğim o hamdeleye çok uyuyor. Onun için yeni bir hamdele ve salvele yerine hadis yılında nebevi miras derslerinde yine bu kürsüde kullandığım hamdeleyi ve salveleyi başa alarak sözlerime başladım. İçimizde yeni olan kardeşlerimiz muhakkak var. Ben en azından... Biraz daha anlaşılır kılmak için ve neden bunlar seçildi biraz daha netleşsin diye bir iki cümleyle anlamlarına ve mesajlarına ait bazı şeyleri size hatırlatıp öylece derse başlamak istiyorum. İstiaze ve besmeleden sonra elhamdülillahi'l vahidil kahhar dedik. El vahid ve el kahhar olan Allah'a hamdolsun. Yüzlerce esmanın içerisinden yüzü aşkındır biliyorsunuz esma Hüsna. O 99 hadiste farklı bir biçimde verilmiş bir rakamdır. O yüzü aşkın esmanın içerisinden bu iki tanesinin seçilmesi aslında durumumuzu özetliyor. El-Vahid olan Allah'ın bizi vahdet etmesine dair bir yakarış bu aslında. Siz de hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki darmadağın bir haldeyiz. Sadece dağılan ümmet değil, dağılan ümmet işin neticesidir. Kalplerimiz dağınık, bedenlerimiz dağınık, hanelerimiz dağınık, işlerimiz dağınık, hizmetlerimiz dağınık, ilimlerimiz dağınık, toplum dağınık, memleket dağınık, ümmet dağınık. Netice itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir çizgidir bu çizgi. El vahid olan Allah'ı bu manada hatırlamak Allah'ım sen bizi ancak toparlayabilirsin demektir. O yüce olan vahid olan adının etrafında bizi vahdet eyle diye bir yakarıştır aslında bu. İnşallah her o mukaddimede ben andığımda el vahid ismini siz aklınızda bunu tutun. El kahhar ismi Allah'ın kahretmesi. Allah'ın o kahrını tezahür etmesi o kadar bu ismini hak eden insanla beraber yaşıyoruz ki şu zeminde. Zalimlerin çok olduğu, zulümlerin ayyuka çıktığı, İslam coğrafyalarının kan revan olduğu, her taraftan feryadı figanın yükseldiği ve bununla beraber Firavunların, Nemrutların, Şeddatların, Hamanların, Karunların, Samirilerin çok olduğu bir zamanda yaşayıp onlara karşı da bir şey yapamamanın aslında bir feryadı bu. Allah'ım o Kahhar ismini bütün zalimlerin üzerinde işlet diyerek bir dua o. Yeryüzünü kana bulayan... Yeryüzünün ekinlerini ve nesillerini ifsad eden bütün zalimleri havale edeceğimiz bir isim o. Ve biz her kahhar ismini zikrettiğimizde akıllarımıza gelmesi gereken de bu. Eğer bu gelirse o zaman vahid ve kahhar olan Allah'ın isimlerini hamdin içerisine dahil etmemizin bir anlamı olacak. Vessalatu <Sessizlik> vesselamu ala nebiyyine muhtar. Salat ve selam. Seçilmiş o nebinin üzerine olsun onun nasıl seçildiğini biliyorsunuz alemlere rahmet vesilesi olarak seçildi ama bu salat ve selam sadece kavli anlamda peygamber aleyhissalatü vesselamın adını zikirdince sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam ya da bir başka iktiram cümlesini söylemek değil. Salatın iki tane tezahürü vardır biri kavlidir biri fiilidir kavli olan biraz önce söylediğimizdir onun adının arkasına güzel atlar güzel ihtiram cümleleri iliştirmektir ama fiili olan şudur her salat ve selam bize ne söylettiriyor biliyor musunuz ya Resulallah senden başka önder rehber öncü imam tanımıyoruz biz ya tanımıyoruz senin dediğin neyse odur bizim için. Sen dersin biz yaparız ve kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim oluruz. Ve kim ki de senin üzerine laf söylerse o lafı da yerin dibine batırırız. Ayaklarımızın altına alırız. Senin konuşmanın üzerine konuşma koyan, senin adımının üzerine adım koyan kimse rütbesi ne olursa olsun, mevkisi ne olursa olsun kabul etmeyiz. Salat ve selam o aslında. Ve biz her salat ve selam cümlesinde bunu da hatırlayarak yürümek durumundayız. Ve ala alihi ve ve selam peygamberimizin ethar olan tertemiz olan ehli ve onun aline olsun. Ehli Beyt belli al kim al kim ki alin içerisinde sahabe de var o alin içerisinde biz de varız inşallah. Çünkü ümmeti Muhammed de onun alidir onun ailesidir aslında ona iman eden de o ailedendir ve biz aslında kendimize de selam göndermiş oluyoruz burada. Ama en büyük selamı kime gönderiyoruz burada ehlibey'te beyt'e gönderiyoruz har oldukları için her türlü riz Kur'an'ın ifadesiyle manevi pislikten her türlü manevi arızadan uzak kaldıkları için tertemiz olup dinin intikal ve muhafazasında Allah tarafından görevlendirdikleri için aynı şekilde sahabi efendilerimiz aynı şekilde onların yollarını izleyip o al sınıfına girenler için ve son cümle bizim aslında derslerimizin ana aktörleri olan bütün peygamberlere gönderilmiş bir selam. Ve ala cemil İvel vel el ebrar ve selam bütün nebilere, elçilere ki onlar insanlığın en hasları, ebrar bu, en kaliteleri, en iyileridir, o insanlığın en iyilerine de selam olsun. Ve bu selamın arkasına beraberce de bir dua etkili ekleyelim mi? O duaya bizim çok ihtiyacımız var. Allahümme ne cennete malebrar. Beraberce söyleyelim. hil ne cennete malebrar. ebrar. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennetine al. Bu o kadar güzel bir dua ki ama bu duanın fiili göstergesini de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hayatları iyilerle beraber olanların akıbetleri iyilerle beraber oluyor. Allah hayatlarımızı onlarla beraber eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bu ilk dersimiz mukaddimedir biliyorsunuz. Ben biraz mukaddime derslerinde de zorlanırım. Hem dört aydır biriktirmişim bir sürü şey hangisini söyleyeyim hangisini söylemeyeyim diye bir sıkıntı çekerim. Hem de ne söyleyeyim başlangıç zordur çünkü yani Bismillahirrahmanirrahim Hz Adem'den de başlayabilirdik ama olmuyor. Bir işin usulünü, mukaddimesini bazı şeyleri biraz netleştirmemiz gerekiyor ki Adem Aleyhisselam'dan sözü başlattığımızda ileriye doğru gidişimizde o oluşturduğumuz usul üzerine de bazı şeyler bina edilmiş olsun. Onun için bu mukaddime de ben şöyle bir başlık açmak istedim. Yenilenmek veya yenilmek bizim yenilenmek diye bir vazifemiz var ve eğer bu vazifemizi yerine getirmezsek karşımıza çıkan yenilmek başka bir seçenek yok iki tane seçenek var ya yenileneceğiz ya yenileceğiz ya ayağa kalkacağız ya sürüneceğiz ya izzet elbisesini giyineceğiz ya zillete mahkum olacağız. Ya Allah'ın istediği gibi bazı şeyleri yeniden aynı heyecanla alnayıp hayatlarımızda tesis edeceğiz. Ya da bizim nefislerimizin, hazlarımızın, hevalarımızın isteklediklerine mağlup olacağız. Başka bir seçenek yok. Onun için yenilenme adına bir gayrete kendi nefsimi ve sizi getirme adına bu sireti Enbiya'nın ilk dersini bu başlık altında işlemek istedim. Ve bu başlık altında bazı şeyleri konuşunca o neler konuşmamız gerekiyormuş dedim. Bir sürü şey bunların hepsini bugün anlatacağım size. Saat 12 mi olur 1 mi olur bilmiyorum. Bu mukaddime ders olduğu için zaman tahtidi olmazsın ama korkmayın fazla sizi yormayacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim yıpranıyoruz yalpalanıyoruz yoruluyoruz yıkılıyoruz yozlaşıyoruz kavramlar böyle seçildi ki akılda iyice kalsın nedir peki bunlar bakın duygularımız yıpranıyor zihinlerimiz yalpalanıyor yalpalanmak nedir biliyorsunuz değil mi hem sarsıntı hem de o sarsıntıdan dolayı ortaya çıkan dağınıklık. Zihinlerimizin şu andaki hali bu. Bedenlerimiz yoruluyor. Ümitlerimiz yıkılıyor. Hayatlarımız yozlaşıyor. Şu beş şeyi her an yaşıyoruz. Öyle ki şu anda şu dersi yaparken bile ben mesela şu anda konuşuyorum size. Siz de muhatap olarak dinliyorsunuz beni. İnanın şu anda bile şunları yaşadığımız haller var. Ve bunlardan bazıları o kadar umumi bir hale gelmiş ki bizde artık ayakta durmaya takatlerimiz kalmamış. İşte yenilenme biraz da bunun için geçerli. Yenileneceğiz ki bu yaşandıklarımızı biraz az yaşayalım. Yaşadık düzeltelim. Olur ki bazı şeyler yıprandı. Tamiri mümkündür tamir olsun olur ki bazı şeyler yozlaştı bir daha ayağa kalkmak nasip olsun. Bu yenilenmenin İslami literatürdeki karşılığını biliyorsunuz nedir? Tecdit. Tecdit yenilenmek ve yeni yol açmaktır sözlükler böyle bir anlam verirler. Müceddit de bu yenilenmeyi yapan insandır ve Allah bu ümmete her zaman müceddit gönderir o meşhur hadisi biliyorsunuz her yüzyılda bu bir şahıs mıdır bir grup mudur birkaç insan mıdır şu mudur bu mudur o işin ayrı bir boyutu biz oralara şimdi girmeyeceğiz ama tecdit ve müceddit bu dinin içerisinde bilinen kavramlar biz İslami literatürden konuşsak 3 tane tecditten konuşuyoruz bakın tecdidi vudu Tecdidi iman, tecdidi nikah. Üç tane tecdit. Abdestin yenilenmesi, imanın yenilenmesi ve nikahın yenilenmesi. Bunları biliyoruz. Peki nasıl biliyoruz? Şöyle biliyoruz biz. Abdest almışız mesela. Abdest bayatlar mı? Bayatlamaz. Öyle bir şey yok. Abdest aldın. Eğer kendine kendinden eminsen bir abdeste 5 vakit namazda kılabilirsin. Ama abdest aldın. Nur üstüne nur abdest nurdur, bozmadan bir daha yeniliyorsun, yenilendiğinde bunun adı tecdidi vudu oluyor. Biz sadece böyle anlıyoruz, tecdidi imanı da şöyle anlıyoruz, oturduk ya biz ferdi anlamda ya da işte camide diyelim ki imam efendi dedi ki haydi cemaat aşk ile buyurun, siz de buyurdunuz şahadet cümlesini, ne yaptınız o şahadet cümlesini tekrar ettiğiniz için Tecdid ettiniz yenilediniz yani ya da o kelime-i tayyibe olan kelime-i tevhid olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini söylediniz bir kez ya da birden daha fazla böyle anlıyoruz. tecdidi nikahı da şöyle anlıyoruz özellikle Anadolu'da eskiden daha fazlaydı ama şimdi azaldı. Perşembe akşamları biliyorsunuz Perşembe akşamı cuma gecesidir cuma gecesi ya ikindiden sonra ya akşam namazından sonra imam efendi döner cemaate bilinen bir dua vardır ey cemaat hadi nikahları tazeliyoruz der böylelikle nikah tazelenir onun sünnette yeri var mı böyle bir şey var mı o da işin ayrı bir boyutu ben şimdi başka yerdeyim onun için oralara girmiyorum eğer sadece böyle biliyorsak yanlış biliyoruz böyle değil bu işin sadece bir boyutu Tecdidi vudu Evet abdestin yenilenmesidir ama abdest sadece bildiğimiz manada abdest demek değildir. Şah Veliullah Ed-Dehlevi'nin o meşhur tanımına göre Ed-Din-u Tahare din taharettir. Ama buradaki taharet sadece lavaboya sıkışmış bir taharet değildir. Taharet dediğimiz zaman en başta bizim aklımıza gelen şey ne olmalı? Necasetten taharet en büyük necaset ney şirk ya şirk aslında tecdidi vudu şirkten arınmaktır ya tecdidi vudu dediğiniz zaman manen İmana zarar verecek, şirk sayılabilecek, bidat sayılabilecek her türlü zihni kirden arınmaktır aslında. Dolayısıyla bizim bu vuduya vudunun tecdidine yani abdestin yenilenmesine ihtiyacımız var. Hatırlayın geçmiş dersleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir görevinden bahsettik. Teskiye diye bir görevi var sallallahu aleyhi ve sellemin. Teskiye ne demek? Arındırmak demek. Neyi arındırıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Birçok şeyi ama şunları bir kere hatırlayacağız. Varlık alemini tevhid ile şirkten arındırdı. Nefisleri iman ile hastalıklardan arındırdı. Kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırdı. Akılları ikna ile şüphelerden arındırdı. Hayatı ibadet ile gayesizliklerden arındırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Tecdidi vudu mu yapmak istiyorsun? Abdest mi yenileyeceksin? O zaman sana lazım olan belli. Tevhid lazım. İman lazım. Takva lazım. İkna lazım. ibadet lazım. Böyle anladığımız zaman doğru anlamış oluruz. Çok şey söylenir de ben biraz fazlaca şeyler söyleyeceğim. Hızlı geçeceğim bazı yerleri. Mevdudi merhumun çok güzel bir tecdit tanımı var benim güzel kardeşlerim. Ne diyor biliyor musunuz? İslam'ı cahiliyenin kirlerinden temizlemenin adıdır tecdit. Kim imza atmaz bu tanımın altına Allah aşkına? Biz geçen ders aile yılının tanıtım toplantısında söyledik. Yaşadığımız çağ modern cahiliye çağı. Modern cahiliye çağında İslam'a bu manada kirleri bulaştırma, şey var özel olarak hem de var acayip bir gayreti var bu noktada ve sen eğer tecdît adına bir şey söylersen cahiliyeden İslam'a bulaşan her türlü kiri bulaştırmak adına o bulaşmayı temizleme adına ki gayretinin adı tecdît oluyor dolayısıyla biz tecdidi vudu dediğimiz zaman bunu anlayacağız ya tecdidi iman imanın yenilenmesi ne demek bu bunu sahabe bize öğretiyor benim güzel kardeşlerim Muaz İbni Cebel, Abdullah İbni Revaha ve daha nice sahabe efendilerimiz şöyle bir cümle kullanıyorlar. Nu'min Gelin oturun bir saat iman edelim. Abdullah İbni Revaha bu cümleyi söyleyince bazı sahabe efendilerimiz ey Abdullah sen bizi niye çağırıyorsun? Biz zaten iman etmişiz. Bu cümle hoş bir cümle değil diye itiraz ettiler ve Resulullah şikayet ettiler Abdullah İbni Reva'yı. Ali ve selam efendimiz dedi ki Abdullah sizi çok güzel bir şeye çağırmış. Oturun ve bir saat imanınızı takviye edecek şeyleri konuşun. Şu anda buradaki şu ilim meclisinin adı budur işte. Benim aziz kardeşlerim, şu anda biz ne yapıyoruz? Tecdidi iman yapıyoruz. Oturmuşuz. Bakın imanımıza ait İmanımıza heyecan verecek, imanımızı takviye edecek, imanımızı her türlü arızadan giderecek şeyleri öğreniyoruz. Bunun adıdır tecdid-i iman. Yoksa sadece kavli manada bir şeyi tekrar etmek değil. Kaldı ki o tekrarda bizim aklımızda yine tefekkür adına bazı şeyleri yüklemeli. O olduğu zaman asıl gerçek manada tecdid olmuş oluyor. Üçüncü tecdid nikahtadır. Peki nikahtaki tecdid nasıldır? Ey Müslüman Allah sana nikah gibi yeryüzünün en klas amelini en has amelini en böyle takdir gören asil amelini nasip etmiş. Nikah bu ya nikah şeytanı çıldırtan bir amel nikah arş-ı alayı harekete geçiren bir amel şimdi sen burada bir nikah kıydın ya. Kim var orada işte damat var gelin var şahitler var veliler var bir avuç insansınız nikah böyle kıyılıyor bizde. O anda nikah kıyılır kıyılmaz Allah Resulü'nün beyanlarından öğreniyoruz ya. Arş-ı da düğün var. Sen düğünü bir ay sonra yapacaksın. Sen düğünü üç ay sonra yapacaksın. O düğün işin vitrin tarafı ya ama nikah asıl işin aslı olduğu için o nikahı Allah'ın emri peygamberin kahriyle gerçekleştiğinde arş-ı da düğün var. Senin yaptığın yeryüzündeki bir hareket gökü harekete geçirdi. Gök hareketli. Melekler birbirlerine Adem oğullarından biri nikah kıydı, Adem oğullarından biri şunu yaptı diye yeryüzündeki o haber gökteki bütün melekleri harekete geçiriyor. Bundan daha asil, bundan daha şerefli bir hareket var mı? Ama ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Ve ne yazık ki nikahlarımız bu ifade çok çirkin biliyorum ama başka bir şey de aklıma gelmiyor. Bayatlıyor. 10 yıl geçmiş aradan, 20 yıl geçmiş aradan... Biz o nikahın ne kadar kıymetli olduğunu unutmuşuz. Unuttuğumuz için şeytan boşluklar bulup bizi başka yerlere sevk ediyor. İşte tecdid nikah bu. Allah sana çok büyük bir şey nasip etmiş. O nasip ettiği nimetin farkına var. Ey Adem oğlu demek aslında. Yoksa oturup camide hocanın önünde nikah tazelemek diye bir şey yok. Bu zaten bidattır böyle bir şey. Ne sünnette yeri var ne de fıkıhta yeri var. Buna hiç de gerek yok. Asıl olması gereken o nikahın, kıymetine dair bazı şeyleri hatırlamaktır bu üç tane tecdidi hiç unutmayıp gereğini yerine getirmemiz lazım sene ayda yıl olduğu için bu tecdidi nikahla alakalı da size en sonda bir şey söyleyeceğim İnşallah sona doğru geldiğimizde söyleyeceğim şimdi benim güzel kardeşlerim Bakın eğer yenilenirsek mesela tecdidi vudu yaptık, tecdidi iman yaptık, tecdidi nikah yaptık. Üç alanda yenilenirsek evet. duygularımızı, zihinlerimizi, bedenlerimizi, ümitlerimizi ve hayatlarımızı yenilemiş oluruz. Ya yenilemesek yeniliriz, mağlup oluruz, rezil rüsva oluruz. Hem hayatta rezil oluruz hem ahirette rezil oluruz Allah korusun. Çünkü yenilenmesek. Bekliyor pusuda üç düşman. Üç tane düşman bekliyor bizi. Kim o üç düşman? Amansız düşmanımız şeytan. Şeytanın adımlarını izleyen dostları, şeytanın memnun olacağı şeyleri bize telkin eden nefislerimiz. Üç tane düşmanımız bekliyor. Yenilenmedin bunlardan birine yeniliyorsun. Şeytan pusuda zaten bir boşluk arıyor zaten. Şeytanın dostları kim ehli küfür ehli nifak ehli firak ehli fızk sayın bir sürü sayarsınız şeytanın adamları çoktur İyi de şeytan senaristir inanılmaz aktör kullanır senin de zafiyetin neredeyse oradan bir aktör kullanır. Ve sen hiç fark etmeden senin sırtını Allah korusun yere getirir. Sen derken ben kendi nefsime de diyorum sizi yargılayarak konuşmuyorum. Asıl kendi nefsime konuşuyorum. Çünkü bu üç tane düşmanla mücadelemiz hepimiz için geçerli. Ya yenile, yenileneceğiz ya da bunlardan bir tanesine yenileceğiz. Mağlup olmamak için yenilenmemiz lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar yenilenmeyle ile alakalı şeyler söyleyince işin bir başka boyutuna sizi götürmek istiyorum. Çok farklı bir zamanda yaşıyoruz. Bilmiyoruz ahir zaman diyoruz biz ama. Ahir zaman deyince hemen yarın kıyamet kopacak diye bir şey yok. O yıllar zaman tayini Allah'ın bileceği iş. E, kıyamet kopmasa da bile zaten bizim ölümümüz kıyamet. Hanım ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet. Nasreddin Hoca'nın ifadesi çok da doğru bir ifadedir. Gerçekten de öyle. Şimdi ben onun için kendi kıyametimle uğraşmam gerekir. Ölümüm benim kıyametim. Bitti zaten ondan sonra. Şimdi oraya doğru yaklaştığımız bu zaman zarfında... İnanılmaz bir değişim, dönüşüm ve değersizleştirme ile karşı karşıyayız. Ben yıllardır tarih okuyan bir kardeşinizim. Onları da sizlere burada aktarmaya çalışıyorum. İslam tarihinin ilk anından Cumhuriyet dönemine kadar, Cumhuriyet'ten günümüze kadar o tarihi belki bugün hayatımın şu anına kadar defaatle okumuşumdur. Defaatle bazı hadiseler üzerinde de durmuşumdur. İnanın böyle bir zaman yok. Şu yaşadığımız zamanın ikinci bir örneği yok. Evet Moğollar da orada duruyor. Haçlılar da orada duruyor. Mihne olayları da orada duruyor. Ridde olayları da orada duruyor. Çanakkale de orada duruyor. Bütün bunlara rağmen bunu söylüyorum. Evet bütün bunlara rağmen bunu söylüyorum. Ben bu son 2-3 senedir de iki tane hadisi daha yeni anladım. Anlamamıştım. Şimdiye kadar anlatıyorum ama farklı bir biçimde anlatıyormuşum. Daha yeni anladım. O iki hadisten bir tanesi şu meşhur Cibril hadisi biliyorsunuz hepiniz. Geldi Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanı İslam'ı ihsanı sordu. Efendimiz de tarif etti sonra kıyametle alakalı bir soru sordu sonra kıyametin alametlerini sordu. Alametlerinden bir tanesi için Allah Resulü şöyle bir cevap verdi. Cariyenin efendisini doğurduğu zaman ben bu hadisi son birkaç senedir anladım. En azından anladığımı zannediyorum. Daha önceden de bir şeyler söylüyordum ama şimdi vakıa burada duruyor, hadis burada duruyor. Aa ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiş diyorum. Tam bu işte. Bir hadis daha var. Tirmizi hadisi. Allah Resulü diyor ki zaman öyle yaklaşır, öyle yaklaşır. Öyle peş peşe gelir, öyle hızlanır ki bir sene bir ay, bir ay bir hafta bir hafta bir gün bir gün bir saat bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur tirmize hadisi bu nasıl anladık bu hadisleri şimdi nasıl anladıklarımız kalsın eskide şimdi nasıl anlayalım ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir şey söylüyor buradaki cariye sizin anladığınız manada kadın esir falan değil şerhlere bakın göreceksiniz cariye kadın demek aslında burada anne yani Doğuran doğurduğuna köle oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Yani ebeveynin evlatlarına köle olması. Eskiden evlatlar anne ve babaya hizmet ederdi. Şimdi anne ve baba evlatlara hizmet ediyor. Yaşıyor muyuz bunu şu anda? Yaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. allah Alem bunu söylüyor. Yani şu anda vakaya uygun bir biçimde biz bunu anlayabiliyoruz. Sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim bizim memlekete traktör yeni gelmiş İşte bu yıllar önceki bir hadise bölgenin saygın bir adamı var dedeme diyor ki bir gidip görelim şu traktör nasıl bir şey alıp götürüyor dedemi şöyle bir traktöre bakıyorlar böyle hayran hayran sonra diyor ki o saygın olan zat vallahi Taceddin Efendi kıyamet kopacak. Niye diye soruyor dedim. baksana diyor iki tane küçük teker koca iki tane büyük tekeri arkasına takmış götürüyor. İki tane biliyorsunuz traktörün nasıl olduğunu herhalde biz de bundan sonra evlatlarımızın peşine takılacağız onlar bizi sürükleyecek demiş adam. İrfan işte bu tam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği bu aslında çocukların peşine takılıp bir hayat götürmek şu anda onu da yaşıyoruz. Diğerini, diğerini söylemeye gerek var mı? Hangi birimiz zamansızlıktan şikayet etmiyor Allah aşkına? Sabah kalkıp geliyorsun işe ya da vakfa benim gibi ya da gidiyorsun okula 12 saat ya 13 saat bitiyor. Akşam geliyorsun birçok şey yarım. Yetmiyor hiçbir şey yetmiyor. Hele İstanbul'yu büyük bir şehirde yaşayın bu kadar hızlı hayatın ritmi içerisinde hiçbir şeye zaman yetmiyor ve aleyhissalatü vesselam efendimizin dediği gibi işte öyle bir hal ki bir sene bir ay bir ay bir hafta bir hafta bir gün bir gün bir saat bir saatte bir kıvılcım kadar böyle bir zamanı yaşıyoruz bu sadece zamanın hızlılığıyla alakalı değil değişim ve dönüşüm de bu kadar hızlı bu kadar hızlı Bakın anlayabileceğiniz bir şey söylemek istiyorum. Birkaç sene önce bizim kızlarımıza liseli kız talebeleri emanet ettik bir programda. Ben kızlarıma dedim ki bakın siz kaç yaşındasınız? 19-20. İlgileneceğiniz kızlar kaç yaşında? 15-16. Fiziksel olarak kaç yaş var? fark var? 4 ya da 5. Ne olur bunu 4 ya da 5 olarak anlamayın. Bir sıfır koyun o dördün ve beşin yanına. Sizin de ilgilendiğiniz talebeler arasında kırk ya da elli yaş fark var. İster görelim, ister görmeyelim, ister bunu. Bizatihi müşahede edelim ister etmeyelim ister kulağımızın üstüne yatalım diyelim ki yok ya bu kadar da abartma olmasın bu, bu mübalağadır diyelim ister demeyelim. Ama böyle bir hızlı dönüşüm böyle bir hızlı değişim var ve bu daha da gidecek daha da farklı noktalara doğru gidecek. Değişimin dönüşümün farklı bir biçimde anlaşılabilmesi için size iki resim göstereceğim. A şöyle bir tonton amcanın bir resmini göstereceğim size şöyle bir bakın. Ne anlıyorsanız bu resimden ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 22 Eylül 1990'da Türkiye'nin en meşhur üniversitesi olan OTTÜ'de iki tane bilgisayarın açılışını yapıyor. Tarih 1990 iki tane bilgisayar. Dersiniz ki koca bir bina mı açılıyor ya da şu mu açılıyor ama bu. Çünkü iki tane bilgisayarın bu memlekete girmesi çok büyük bir olay. Şu resmi aklınızda tutun benim güzel kardeşlerim ben size şimdi bir tane daha resim gösteriyorum. Bu da 2011'den. 21 sene sonra gelinen nokta bu. Bu ne biliyor musunuz? Bunların hepsi çöp. Şu anda bu bilgisayarları kullanan yok. Şu anda bütün bu beyaz kasa bilgisayarların yeri böyle neden değişiyor çok hızlı bir biçimde değişiyor bu hızlı değişim için birkaç rakam vermek istiyorum size meseleyi biraz daha iyi anlayalım. Çünkü ben buradan sizi başka bir noktaya götüreceğim evlerde taşınabilir bilgisayar evlerde iş yerlerini bırakın taşınabilir bilgisayarlar 2004 yılında 09'du. %1 bile değil %09'du tarih kaç 2004 2018 yılı itibariyle evlerde kullanılan dizüstü bilgisayar <gülüyor> notebook falan filan bunlar diyoruz ya işte onlar ne kadar oran biliyor musunuz %50.1 2004-2018 14 yıldaki değişim bu noktada Tabi sadece bu meselenin alet boyutu değil bilgisayarın internetin hayatımıza girmesiyle nelerin değişebildiğini nelerin farklı noktalara geldiğini siz tahayyül ettiğiniz için oralara girmiyorum. 2004 yılında %53.7 cep telefonundaki kullanım 2004 yılında %53.7 akıllı cep telefonu kullanımı 2018'de oran kaç? %97.7. Herhalde içimizde bazı hacamcılar kullanmıyor o kadar. Hepimizde var. Hepimizde adı akıllı kendisi akılsız olan o telefonlar. İnternete bağlanabilen televizyonun bulunma oranı kaç? 2013 yılında %7.3. 2018'de kaç? %32.1. Vakıf yönetimindeki kardeşler bilir ben ara ara ineliyorum onları bir de bu kürsüden ineleyeyim diyorum ki tez zamanda bizim CRTV'yi dijital platforma taşımamız lazım ya artık insanlar internet televizyonculukla baş başa kalacaklar bak oran gösteriyor şer bunu yapıyorsa sen de hayır adına bu manada bazı adımlar atacaksın başka çaresi yok bizim başka şeyler söyleyerek mücadele etme imkanımız yok zaten. Evlerde internet erişimi oranı 2004'te %7 iken 2018'de %83.8. Ey cemaat tartışalım mı haydi ha, halen televizyon helal mi haram mı diye. Biz televizyon haram mı helal mi diye tartışırken memleketin geldiği nokta bu. Biz halen oradayız o noktada meseleleri konuşuyoruz. Zaten Müslümanlar olarak kaybettiğimiz en önemli mesele bu kavga bitiyor 40 tane hadisi oluyor bir sürü iş geliyor başımıza biz halen o geçen meselenin hükmünü konuşuyoruz ya burada bizim yapmamız gereken şey şu bu memleketin alimleri fakirleri hocaları ya ben de onların içlerinden biriyim en başta kendi nefsime söylüyorum acil çözülmesi gereken yüzlerce mesele var önümüzde bu meseleleri bizim açmamız lazım insanların önünde fıkıh dediğiniz şey insanın aleyhinde ve lehinde olan hükümleri bilmesidir ve bunlar ancak ortaya çıktığı zaman çözüme kavuşturulunca anlamı olur ama sen geriden geriden geriden Verirsin. Sonra da bu nesil niye böyle oldu bu gençler niye bizi dinlemiyor bu gençler niye böyle dağlı diyor ortalığı velveleye verirsin. Ortadaki manzara şu manzara bu. Ben bir başka meseleye girmek istiyorum hassas bir mesele taşlar geleceğini de biliyorum ben ama ona rağmen girmek istiyorum. Şimdi biz kadınların okuyup okumaması çalışıp çalışmaması meselesini konuşuyoruz. Size bir tane şöyle bir tablo göstereyim. 1935'ten yanlış görmüyorum değil mi? 35'ten 2016'ya hanımların Türkiye'deki okuma yazma oranları erkeklerle beraber şu oranlara bir bakın. Şöyle bir bakın nereden başlamış? Şu anda nereye geliyor? Kadınlar kırmızı çizgide böyle bir noktada. Bu bir aklınızda dursun. Rakamlarla sizi boğmak istemem vakti de kullanmak için. Bir başka tablo vereceğim size bakın şöyle bir tablo var önümüzde nedir bu tablo şu anda yüksek öğrenimde yani üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı Türkiye'de 7 milyon 560 7 milyon 560 bunun aşağı yukarı yarı yarıya yarı hanım yarı erkek bu oranda. Ve şimdi öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bakın burada ona oranlar var. Ne kadarı akademik anlamda yer almış profesör, doçent, işte öğretim görevlisi, öğretim araştırma görevlisi hepsinin rakamları var. Ve bu rakamlara siz de internetten ulaşabilirsiniz. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki ben iki sene sonra şöyle bir tabloyu sizin önünüze getirsem bakın burada profesör olarak Toplam 24640. Bunların 7696'sı hanım, 16944 tanesi erkek. Emin olun 5 sene sonra şu tabloyu konuştuğumuzda yer değiştirmiş halde konuşacağız. Tartışmaya devam edelim biz. Kadın çalışsın mı, çalışmasın mı? Okusun mu, okumasın mı? Biz bunu tartışırken gidiyor. Hayat gidiyor. Güneşi biz durduramıyoruz. Hayatı durduramıyoruz. O zaman fıkıh bize bir şey yüklüyor. Biz niye bunu görmemezlikten geliyoruz? Sonra çözülmesi gereken meseleler arkada kalsın. Acil bizim burada çözmemiz gereken meseleler var. Nedir o meseleler? Ya biz en azından nesillerimizi bu ümmetin çocuklarını bu memleketin çocuklarını başka bir yere doğru sevk edemiyoruz. Hiç değilse bataklıkta nasıl Müslümanca yaşayabileceklerinin yolunu öğretelim nasıl Müslümanca İslamice İnsanice yaşayabileceklerinin yolunu ve yöntemini isteyelim eğer devletten bir şey talep edeceksek eğer toplumdan bir şey talep edeceksek eğer özel sektörden bir şey talep edeceksek talep edeceğimiz şey insani ve İslami değerlerin iyileştirilmesi noktasında olsun diğeri şu anın meselesi değil eğer şu anda konuşursan he, vaaz kürsülerinden falan bazı milleti memnun edersin. Ama hayatın içerisinde bu noktada bir geçerliliği ve anlamı yok. Kendi çocuklarınızı kızlarınızı şu tablonun içerisinden uzaklaştıramayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Hadi kızlarınız biraz sonra kuşaklarla alakalı size bir şey söyleyeceğim. Hadi kızlarınız biraz ikna olsun torunlarınızı ikna edemeyeceksiniz. Peki Müslüman havaya mı konuşur vakaya uygun mu konuşur? Müslüman ana mahkum olmaz ben sizi ana mahkum olmaya çağırmıyorum demiyorum gelin şartlar böyle şartlara teslim olalım asla bunu bir Müslüman nasıl söyler? Benim söylemem feryadım şu an bu vakit bu anın vacibi var anın vacibini önce konuşalım. Önce anın vacibini konuşalım sonra onun arkasındaki ihtiyaçları konuşalım. Eğer öyle yapmazsak bir başka felaket bizi bekliyor. Size Kadir gecesinde anlattım bilmem aklınızda mıdır ama bir daha anlatayım. Bu son Ramazan'da Bayrampaşa'da bir camide keşke söylemeseydim ilçenin adını ama ağzımdan çıktı artık. Bir imam efendi vaaz veriyor Ramazan'da Ramazan'ın son günleri. Şöyle bir cümle kullanıyor İmam Efendi hepimizin kullandığı bir cümle. Ey cemaat diyor nedir bu televizyonlarla vakit geçiriyorsunuz. Bakın yılın en güzel ayı Ramazan'dayız en iyi günlerindeyiz. Kapatın şu televizyonları ailece şöyle yapın böyle yapın diye bir şeyler söylüyor. Gencin biri kalkıyor şöyle bir şey söylüyor o hocamıza. Hocam diyor sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına? Ya televizyon eskiden bizi ayıran bir şeydi şimdi ailede bir odada oturup aynı ekrana bakmak aileyi birleştiren bir şey. Bu kadar hızlı değişiyor. Evde 5 kişi varsa 5 tanenin elinde ekran var zaten ve her biri bir köşede. Oturup da beraberce ailece bir film izlemek ya da bir haber izlemek bir tartışma işte programı izlemek bir belgesel izlemek şu anda ailelerin mumla aradığı bir şey oldu. Değişti değişti sen halen vaazını televizyonun üzerine kurarsan orada o genci kendi üstüne güldürürsün. Ve genç senin hayattan kopuk olarak yaptığın o konuşmadan kendi dünyasına bir şey almaz. Din de bu değil tebliğ de bu değil. Irşat da bu değil. Bizim bu manada bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bir şey söyleyip geçeceğim sadece. Bakın bugün 15 yaş üzeri nüfus Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? 60 milyon 223. İnanılmaz bir genç nüfusumuz var bizim. İnanılmaz. Allah'ın bir ikramı ya. İslam coğrafyalarının hepsi öyle. Türkiye'de bunların içerisinde bambaşka bir yerde. Bu ot 60 bin hepsi iş gücü noktasında imkanı olan insanlar ve bunların ne kadarı kadın ne kadar erkek çalışabiliyor. Bu oranların şu tabloyu internetten indirin üzerinde durun. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette şöyle bir felaket var. Aynı iş aynı mesai. Sabah geldi diyelim ki saat 8'de akşam gitti saat 5'te. Bir kadın ne kadar maaş alıyor bir erkek ne kadar maaş alıyor. Merak ettiniz mi hiç bunu sormaya? Ben sizin adınıza söyleyeyim. Diyelim ki bir erkek aynı iş başka kıyasları yapmıyorum. Aynı işte 2000 lira maaş alıyorsa bir hanım aynı işi yapıyor. Hem de daha iyi yapıyor daha özveriyle yapıyor ve 1600 lira maaş alıyor. %20 kadın maaşları bu memlekette azdır. Siz hiç duydunuz mu bizim camiadan bu meselede ya arkadaş haksızlık var. Niye bunu yapıyorsunuz diye bir söz niye demiyoruz. Biz şu anda hak hukuk meselesinde adalet meselesinde en ciddi zafiyeti yaşıyoruz ne yazık ki cami olarak. Meselemiz belli bizim biz sıkışmışız bir yere aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Ama göreceğiz şimdi bu kürsüden Hazreti Adem'den başlayacağız. Hazreti İsa'ya kadar birçok peygamberi göreceğiz. Ve şöyle bir hakikate şahit olacağız benim güzel kardeşlerim. Dava bir tane dava tek bir dava var nedir o dava tevhid davası ama o tevhid davasını bir hükümdar olan Hazreti Davud'un söylemesiyle ve onun kullandığı aletlerle bir çoban olan Hazreti İsa'nın kullandığı aletler aynı değil. Değişti usluk değişti bambaşka bir yere girdi biz aynı tevhid davasını Mısır'ın azizi olan Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden de duyacağız. İdris Aleyhisselam'ın dilinden de duyacağız. Dava aynı, muhataplar değişti, sorunlar değişti, ortam değişti, şartlar değişti. Tevhid davasının nasıl farklı şekillerde izah edildiğine şahit olacağız. Bunları Kur'an boşuna anlatmıyor. Niye Kur'an bunları anlattı diye durup durup bizim düşünmemiz lazım ya bizim iman ettiğimiz şu kitap bir tarih kitabı değil ama bu tarih kitabı olmayan Kur'an'ın 6236 ayetinden 4000 ayeti tarihten bahsediyor 4000 ayet geçmiş ümmetlerden ve geçmiş peygamberlerden bahsediyor size garip gelmiyor mu bu bu bizim dikkatimizi çekmeyecek mi neden ben o peygamberlerin hayatlarını öğrenmek zorundayım sorunun cevabı burada aslında biz aynen Nasreddin hocanın işi tutmuşuz sazın bir yerini tıngır mıngır mıngır bir şeyler yapıyoruz sorulduğu zamanda niye işte hoca Nasreddin'e elini hareket etmiyor normalde sazı çalan adamın eli hareket eder onların aradığı yeri ben buldum diyor ben burayı buldum diyor biz de sanki bulmuşuz bir yer Herkese ya yaşlıya aynı sözü söylüyoruz. Gence aynı sözü söylüyoruz. Anneye aynı sözü söylüyoruz. Babaya aynı sözü söylüyoruz. Kadına aynı sözü söylüyoruz. Erkeğe aynı sözü söylüyoruz. Ama böyle değil işte böyle değil. Bizim bu, bu şeyi görmemiz lazım ve bunun için önlem almamız lazım. Hızlandırıyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim. 1925-2021. 100 yıllık bir süreci... Sosyal bilimciler şöyle beş tane kuşağı ayırıyorlar. Bakın sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı. Beş tane kuşağı ayırıyorlar. Bunlar bizim muhataplarımız. Biz eğer bu muhatapları tanımazsak inanın başta kendi evlatlarımız olmak üzere kimseye bu manada söz söyleyemeyeceğiz. Her kuşağın kendine özgü, Davranış şekilleri var. Her kuşağın kendine özgü hassasiyetleri var. Sormak istiyorum 1925 ile 1945 arası doğan kaç kişi var içimizde? 1925-1945 var mı? 45'ten sonra doğan yok. Genç bir cemaatimiz var Allah'a şükür. O zaman yaşlıları iyi eleştirebiliriz yoklarsa. Eleştirmeyeceğim ben hızlıca bir şey söylüyorum. Bunlar benim tespitlerim. Hata etmiş olabilirim eksik bırakmış olabilirim ama netice itibariyle bu görebildiğim yaşayabildiklerimizin üzerinden çıkarabildiğim şeyler. Bu sessiz kuşağa gelenekçi kuşak da deniyor. 1925 ile 1945 arası doğanların şöyle özellikleri var. Aile ve aidiyet bağları güçlüdür. Gelenek ve görenekleri korumakta hassastırlar. Otoriteye ve düzene sadakatleri fazladır. Girişimcilik ruhu ve heyecanları azdır. Ferdi karar vermekte ve ferdi davranmakta zorlanırlar. Genel anlamda böyle. Mesela bizim benim babam Allah rahmet eylesin bu kuşaktandı. Şu üçüncüsü otoriteye ve düzen meselesiyle bizim hep onunla bir problemimiz vardı. Aman derdi aman fazla ilerilere gitmeyin derdi. Çünkü o kuşağın hepsi öyleydi. O belli şartlar var o günkü sosyal şartları Osmanlı yıkılmış cumhuriyet kurulmuş neler görmüşler neler geçirmişler öyle kendiliğinden söylenen sözler değil. Şimdi o zemini bilmezsek bu sözleri de anlayamayız. Bu kuşağın genel anlamda özelliği bu. Gelelim diğerine bebek patlaması kuşağı 1946-1964 elleri görelim 1946-1964 bir tane mi? Niye yaşlılar yaşlı değilsiniz yani bu daha olgunluk sayılır yani. Şimdi 1964-1946-1964 buna bebek patlaması denmesi ikinci dünya savaşından sonra bazı şeyler biraz dünyada değişince nüfus patlaması yaşanıyor. O yıllarda doğum oranları fazla onun için böyle bir isimle isimle isimlendiriliyor. Bu kuşakta olanların da şöyle özellikleri var arkadaşlar. Bütün bağlarına karşı itaat kültürleri fazladır. İnandıkları değerlere karşı sadakat duyguları yüksektir. Gelenek ve göreneklere karşı hassastırlar. Bir öncekiyle kıyas edilince azdır ama yine hassastırlar. Hem kanaatkar hem idealiz hem çalışkandırlar. Mesela. Bu kuşakta olanlar beni takdir beni herhalde ikrar edecekler. Girer bir yere çalışır oradan da emekli olur. 30 sene, 40 sene aynı işi yapar. Yani o noktada bir özelliği var. Ekip çalışmasına ve ekip iletişimine önem verir. Bu kuşağın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Geldim bana ben kendi kuşağımdayım şimdi. X kuşağıyız biz. 1965 1979 bu kuşak farklı özellikleri olan bir kuşak ben buradayım diye övmedim sakın öyle anlamayın ama öyle toplumsal sorunlara karşı duyarlıdırlar bu kuşağın böyle bir özelliği var iş motivasyonları oldukça yüksektir özgüvenleri yerinde kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışırlar. Hayata erken atıldıkları için girişimci hayal dünyaları gelişmiş ve sürekli yenilik peşindedirler. Gereksiz toplantılardan hoşlanmaz doğrudan iletişimi tercih ederler. Mesela şu kuşağa mail atmayı daha yeni yeni öğretebildik. Çok zor yani yapmıyor o bir şey varsa gidip adamın karşısına oturup konuşup söyleyecek yani onun dışında onu farklı yollarla yapmayı pek sevmez bu kuşak bu kuşağında böyle bir özelliği var bu kuşaklar arası çatışmada en kurban nesil bu nesil ister kabul edin ister etmeyin şimdi biz ortadayız ya bizim yukarıyla da problemimiz var aşağıyla da problemimiz var hem babalarımızla hem evlatlarımızla çok ciddi bir biçimde bu neslin bir çatışması var. Bunu görelim görmezsek eğer yanlış yaparız arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü netice itibariyle biz karşımızdaki muhataplara bir mesaj iletmekle mükellefiz. O mesajı iletirken ben şu kuşaktaysam benim özelliklerim bunlar karşımdaki muhatap kimse. O muhataba göre de benim yapmam gereken bunlar deyip bir durum tespiti yapmam gerekir. Geldik ya kuşağına. Ha bir önceki kuşaktan olanların bir ellerini görelim. Fazladır o. Eyvallah. Şuraya gelelim 1980 ve 2000 arası elleri görelim. Oo, en fazla bunlar baltayı taşa vuracağız. Şimdi gençler bir durum tespiti bu. Şöyle bir hakikat var mesela ben 8 çocuklu bir evde büyüdüm yani 8 kardeşiz biz benim şu anda 3 tane çocuğum var azaldıkça nüfus çocukların kıymeti artıyor bu kıymet yerli yerine oturmayınca bu nesilde başka arızalar oluşuyor dolayısıyla bu neslin en büyük problemlerinden bir tanesi bu nedir kendilerini aşırı önemser ve rahatını önceler. Mesela dava adamı diye bizim konuştuğumuz ve konuşmamız gereken bir mesele bu nesilde az fedakarlık vefa diğer kamlık çok az ve biz de zaten size uyduk. Zannetmeyin ki biz farklı bir yerdeyiz. Yani biz keşke korusaydık ama o traktör gibi. Siz bizi de çekip götürdünüz arkanızdan biz size sizi benzetemedik o ilk neslin bazı şeylerine ama siz o manada iyi becerikli çıktınız bizi benzettiniz. Özgürlüğüne düşkün ve otoriteye karşı mesafelidirler bu kötü bir şey değil. Eğer iyi kanalize edilirse bu neslin bu özelliği çok güzel şeylere sebebiyet verecek. Özgürlüğe düşkün olmak şahsiyetimizin bir gereği aslında biz koyun değiliz ya niye güdülelim kimsenin eline bir sopa vermeyiz İslam toplumu da zaten al bu sopayı sür bunları diye bir şey söylemez peygambere verilmemiş bir şey bu başkasına verilir mi bu şahsiyetli olmaktır asıl olan dolayısıyla bu nesilde böyle bir özellik var eğlenceyi tercih ederler ve istikrardan hoşlanmazlar Teknolojiyi yakından takip ederler ve her işini en kolaya göre yaparlar. Bir kardeşimiz işçi alacak işçi gelip ne sorar işte hangi saatlerde çalışacağım şu var mı bu var mı şu sosyal şartım var mı bu var mı diye. Şunu soruyor kardeşimiz iş yerinde wifi var mı yok mu şu anda o noktadayız çünkü o bunun bir gereği zaten kendilerini gösterme konusunda isteklidirler. Sürekli takdir edilmeyi beklerler övmeseniz hiçbir şey yaptıramazsınız eskiden yapılır övgü sonradan gelirdi şimdi bir pof poflayacaksın işte şöylesin böylesin şöylesin şu şöylesin ancak öyle çünkü bu şey bu hale girdi özellikle sosyal medyanın hayatımızda çok ciddi bir biçimde yer edinmesi Beğenilme arzusunu hayatımızda farklı bir noktaya kaymasına sebebiyet verdi. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Gelelim son kuşağı X kuşağı 2000 sonrası doğumlular. Var mı 2000 sonrası doğumlular? Biraz var ama maşallah varmış baya. Bu da orijinal bir nesil ve bizim bundan sonraki süreçte bu nesille daha fazla işimiz var. Mesela bu neslin şöyle bir güzelliği var. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme becerileri var. Bu güzel bir şey. İyiye kanalize edilirse nelere sebebiyet vereceğini tahmin edin. Verilere hızlı ulaşabildikleri için organizasyonlara bağlı kalmak istememektedirler. Kendi ulaşıyor zaten her şeye. O hızlı veriye ulaşma bu nesilde başka bir şeye sebebiyet veriyor. Çok çabuk yaptıkları işten sıkılmakta. Dikkat dağınıklılığı yaşamaktadırlar bu nesle 45 dakika ders yok artık bunu bilelim şimdi burada başkaları var diye öyle ben gençlerle konuşsam abu kürsüye oturmuyorum gençler bilir belki İçlerindeyim, onları gıdıklayarak konuşuyorum içlerindeyim yani aslan yanlarında karşılarında durmam ve mümkün mertebe az konuşurum Aa, ne vermek gerekirse onu veririm çünkü ötesini alabilecek bir alıcıları yok bu, bu neslin iş ve ders konusunda isteksiz oyun ve eğlence konusunda heveskardırlar çocuklarınız varsa bu kıyası çok rahat yapabilirsiniz ama şöyle bir güzelliği var bu neslin icat yani bir şeyleri üretme bir şeyler yapma hak arama Farklı sosyolojik gruplarla ilişkiler konusunda başarılıdırlar. Bu güzel bir şey. Bir avantaj bu. Mesela biz ilk zenciyi ne zaman gördük? Eğer hacca gittikse o zaman gördük. Bu dediğim 80'li 90'lı yıllarda. Şimdi bizim gençlerimiz bu grup dünyanın her milletini tanıyorlar. Ötekiyle nasıl yaşayacağını biliyor. Onun için o sosyolojik farklılıkların aslında nasıl güzel bir halde onların hayatında olduğunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir avantaj eğer iyice değerlendirilirse çok güzel noktalara doğru gidecek. Şimdi benim güzel kardeşlerim sözlerimi yavaş yavaş toparlıyorum. Önümüzde böyle bir nesil var. Bakın beş tane kuşak var. Bütün peygamberlerin ortak davasında... Dikkat ettikleri bir şey var. Hiçbir peygamber toplumun karşısına çıktığı zaman bana sadece gençler gelsin demedi. Hiçbir peygamber ben sadece kadınlara gönderildim falan da demedi. Hiçbir peygamber erkekler için de demedi aynı şekilde. Hiçbir peygamber ben çocuklarla ilgilenirim benim gençlerle mençlerle işim yok ya da yaşlarla bunu da demedi. Çünkü bu mesaj... Toplumun her kesimine ulaştırılması gereken bir mesaj. Netice itibariyle iman davası... Eğer o iman mesajları ulaşmasa Allah korusun ya bir imani zafiyetle ya da imani bir inkarla Allah'ın huzuruna gidecek. Dolayısıyla mesele çok büyük bir mühim bir mesele hal böyle olunca bütün peygamberler toplumun tamamını kuşatacak ve tamamına söz söyleyecek bir mesajla o mesajın da sunumu olarak usul ve uslupla toplumun karşısına çıktılar. Bugün Risalet vazifesi eğer bizim omuzlarımızdaysa ister alın ister almayın. Allah sizin omuzlarınıza bizim omuzlarımıza yüklemiş bu mesajı ve bu davayı aynısını yapmak zorundayız. Ama şöyle de bir hakikat var. Genel anlamda bütün peygamberlerin mesajlarını ilk önce gençler kabul etti. Genç deyince biz hangi yaş grubunu kastediyoruz? 15'ten başlar... Kırkta biter. Kırka varanlar geçmiş olsun yolunuz açık olsun. Ama gençlik bu bizim fıkıhta da budur zaten. 15'te başlar kırkta biter. Sonrasıyla uğraşmayalım anlamına değil ama genel anlamda peygamberlerin davalarına icabet eden ilk nesil de bu yaş grubunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk insanlar üzerinde yaptığımız bir araştırma var biliyorsunuz Darul Erkam'da. Yaş ortalaması kaç? 25-27 bu. Şu anda da böyle. Madem öyle arkadaşlar bizim karşımızdaki nesli çok iyi tanımamız lazım. Yüksek beklentilere girmememiz lazım. Neslin, kuşağın ya da bugünkü ifadesiyle jenerasyonun hassasiyetleri ortaya koyacakları şey ne kadarsa o kadarını kullanarak bir şeyler oluşturmamız lazım. Malzeme bu ya zorlamanın bir anlamı yok. Malzeme bu. Malzeme buysa. Bu malzemeyi daha iyi nasıl işleyebiliriz? Bunun üzerinde bizim düşünmemiz lazım. İnşallah biz Sireti Enbiya derslerinde göreceksiniz bunları göreceğiz. Bakın peygamberlerin hayatları bize bunu öğretecek. Muhatap değiştiğinde mesajın usulü ve uslubunun nasıl değiştiğini göreceğiz. Ve Kur'an bu noktada inanılmaz derecede bize rehberlik imamlık edecek. İnanıyorum ki. Hepimiz bu manada çokça istifade edeceğiz ve inşallah öğrendiğimiz hayatlarımızda farklı bir biçimde bir yere taşıdığımız o bilgiler hem dünyamızı hem ahiretimizi imar ve mamur edecek şeylere dönüşecek. Allah bundan bizi geri koymasın inşallah. Bu yıl aile yılı bizim için biliyorsunuz ve bu yıl ben her dersin sonunda Dünyadaki cennet aile üst başlığının altında yeni bir serlevha açarak birkaç dakikalık bir mesaj vereceğim aileyle alakalı dersimi öyle bitireceğim. Şu anda da şöyle bir başlık açmak istiyorum. Nimet şükür ister değil mi? Buna kimse hayır diyemez. Peki nimet ne? Biz nimetin ne olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Nahl suresinin 72. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı. Ve sizi temiz rızıklarla rızıklandırdı. Onlar hala batılı, batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Bakın bir büyük nimete Allah Bizim dikkatimizi çekiyor Allah aşkına bir ev sahibi olmak dünyanın en büyük şeyi bu evi kaybedenlerden bakın ne kadar büyük bir nimet olduğunu göreceksiniz sıcacık bir yuvanın ne demek olduğunu her gün yaşayan o nimetin değerini unutuyor bu sefer şeytan başka şeylere insanı sevk ediyor ama ne olur bu işi kaybedenlerin dünyasına şöyle bir dahil olun bakın göreceksiniz bu iş ne kadar önemli bir iş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize bir şey söylüyor. Diyor ki dünya başlı başına bir faydalanma imkanıdır. Dünyanın en hayırlı nimeti de saliha kadındır. Allah Resulü söylüyor. Eğer böyle bir şeyi Allah size nasip etmişse elde edebileceğiniz dünyalık en büyük nimeti elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi benim karşımda biraz önce... Yaşları da öğrendim aşağı yukarı. İki zümre var. Evliler var. Bekarlar var. İki zümre için de bunlar geçerli. Geçenlerde liseli gençler geldiler bana. Şöyle bir konuyu istiyorlar benden konuşmamı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı. E ben bekar adamlara aile hayatını ne anlatacağım? Onlar da istiyorlar ki ben onu anlatayım. Ben onu anlatmadım tabi. Aile deyince aklımıza sadece eş çocuk gelmez. Biz aile dediğimiz zaman anneyi babayı kardeşi de anlatmamız lazım. Ben onu anlattım biraz moralleri bozuldu. Son onları biraz teşvik getirmek için evleneceksiniz mi evleneceksiniz diye sırtlarını sıvazlayıp gönderdik. Şimdi aile deyince bizim iki taraflı meseleyi konuşmamız lazım. İki tane zümre var karşımda. Biraz sonra vakıftan çıkacağız yola düşeceğiz kim nerede oturuyorsa. Evine doğru gidecek. Ben evli kardeşlerimden ki ben de sizin içinizdeyim şöyle bir şey istiyorum. Ne olur eve gittiğinizde hanımlarınızın bir ellerinden tutun. Şöyle gözlerine bir bakın. Melekler kuşatacak o anda orayı Resulullah'ın ifadesi bu. Elini tutdunuz melekler kuşatacak. Sen bana yeryüzünün en büyük nimetisin deyin. Deyin ya bunu. Ne olur takdirde cimri olmayın. Evlerimizdeki o nimetin şükrünü eda edebilme adına bu bir ikrardır. İkrardır. Bekarlarda giderken şunu düşünerek gitsinler. <gülüyor> Durun daha demedim. <gülüyor> İleride eşleri olacak zaten. Ama şu anda evde anneleri varsa, babaları varsa en büyük nimet o. İnanın gençler anne ve baba insanın iki kanadıdır. Ben şu anda kanatları kırılmış birisiyim. O iki kanat varken acayipsiniz. Acayip. Olsunlar varsın o manada size külfetleri de olsun. Nimetin külfeti olur zaten. Vardınız eve anne ve babalarınıza siz benim bizlerin... Yeryüzündeki en büyük nimetlerisiniz değil. Unutmayın nimetin tezekkürü yani nimetin hatırlanışı bizi şükre sevk eder. Eğer nimet olarak görürsek karşıdaki de bizi nimet olarak görür. Bu sene ne yapıp yapacağız biz? Biz kendi camiamızdaki ayda yangınını söndüreceğiz Allah'ın izniyle. Öyle bir şey yapacağız ki söndüreceğiz başka çaresi yok ya bu yangını söndüreceğiz. Yani bu burada iki tane seçeneğimiz yok bizim yani ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz diye bir şey yok. Bizim gidecek bir diyarımız yok deve de bizim diyarda bizim biz bu diyarda kalacağız ve Allah'ın izniyle biz bu işi yapacağız. Ve içimizdeki model ailelerin sayısını arttıracağız inşallah arttırdıkça ümmeti Muhammed'i mayalayacak evlerimiz olacak. Bir ev 100 evi mayalayacak 100 ev 1000 evi mayalayacak Allah ondan sonra Fudüste bizim Roma'da bizim Allah'ın izniyle Bizim varacağımız gideceğimiz yol bu bundan başka da bir yolumuz yok yolunuz yolumuz açık olsun Allah evlerimizi bize menzil olarak edindirsin oralar bizim okçular tepemizdir o okçular tepemize hakkıyla sahip çıkabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin ve Rabbim Kur'an'ın hakim olduğu evlerin sayısını arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.